ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله واتهو لا شريك له ونشهد أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تكاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارхам إن الله كان عليكم رقيب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسح لكم عامما لكم لَكُمْ لكم وَمَنْ وما اللَّهَ الله فَقَدْ فَازَ فاز فوزًا عظيم أما بعد فإن صدق الحديث كلام الله وخير الهدي هَدْيُ مُحَمَّدٍ محمد اللَّهُ الله عليه وسلم والشر المور مسةها وكل مسة بد وكل دعات دلة كل دلة في النار Rabbi şirahli sadri ve esirli emri vahlu luhteten min nisani yefkahu kavli. İnşallah bugün 3 esas şerhi derslerimizin 18.sini yapacağız. Şimdi şeyh rahmetullahi aleyhi ibadet çeşitlerini açıklamaya devam ediyordu. Dedi ki, Ve al-dalilu tevekkuli kavlu ta'ala. Ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minun. Ve kavluhu ve men ve men tevekkülün delili Allahu Teala'nın şu buyruğudur Eğer iman ederlerseniz ve eğer müminlerseniz sadece Allah'a tevekkül edin. Yine Allah Teala şöyle buyurur Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Maide suresinin 23. ayeti, Talak suresinin 3. ayetini neye delil getirdi şey? Rahmetullahi aleyhi tevekküle. İnşallah bugün Allah subhanahu aleyhi ve teala kısmet ederse Şeyh'in tevekkülle ilgili bu sözünü gücümüz dispetini biraz açmaya çalışacağız. Öncelikle hiç konuya girmeden önce herkesin bilmesi gereken bir mesele olarak tevekkül fıtri bir ihtiyaçtır. Yani insan mutlaka yaptığı işleri döndüreceği yaptığı işlerin sonucunu havale edeceği veya işte Beklediği faydayı veya e, korktuğu zararı kendisinden uzaklaştırabilecek bir varlığa yönelmek ister. İşte tevekkül de bu ihtiyacın bir ne denir? Ortaya çıkartılış halidir. Yani insan fıtratındaki bu yaptığı işin sonucunu havale etme ihtiyacını ortaya çıkartır. Yani bu Tanımda anlamda açılacağı üzere Allah subhanehu ve teala'ya yapılabileceği gibi Allah'ın dışında varlıklara da yapılır. O yüzden zaten ibadettir yani. Şimdi tevekkül kelimesi vekele kökünden geliyor. Yani bu kökten türetilen fiil, mastar veya bu fiilin yani güvenip dayanmak fiilinin çekimleriyle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor. Yani 70 defa falan zikrediliyor Allah'ın kitabında. Tevekkül meselesi. Şimdi bu kalıp itibarıyla tevekkül, tefaül kalıbından geldiği için bu kalıp Arapçada bir zorlama ifadesi içerisinde barındıran bir kalıp. Yani bu kalıbın içinde hangi fiil çekimi uğramışsa o bir zorlamaya sebep teşkil ettiğini belirtiyor. Şöyle ki hani bu İnsanın aklının veya bedeninin gücünü kullanıp işinin sonucunda dayanıp itimad edilecek yere dayanmasını ifade ediyor aslında. Yani burada ne var? İnsanı aklı ve bedeni güçlerini kullanmaya bir zorlama var. Yani bu kalıbın getirisi olarak. Keza Allah subhanehu ve teala feize azemte fetevekkele Allah diyor. İnşallah bunun açıklaması ileride gelecek. Yani bir kere azmettin mi Allah'a artık Allah'a tevekkül et diyor Ali İmraz suresinde. Burada da çok açık bir şekilde zaten Allah Azze ve Celle hani bu siz söyleyin e, direktifini çok açık bir şekilde gösteriyor. Şimdi dediğim gibi bu kalıptan türetilen bu kelime yani tevekkül kelimesi veya işte yetevekkel işte tevekkel bir, bir sürü kalıpta gelmiş. Bunlar inşallah... İlerleyen bölümlerde hangi kalıp ne manaya gelir? Allahu Sübhanu Teala buradan ne murad etmiştir? İnşallah tek tek izah etmeye çalışacağız. Genel anlamda bu kalıptan gelen kelimeler sözlükte kişinin aciziyetini açıklığa vurmakla birlikte başkasına güvenip dayanması manasına geliyor. Yani yapacağı işi tamamen birine sipariş edip ısmarlama, teslim olma, dayanma, güvenme, itimat etme gibi anlamlar Bu kelimenin içinde barındırdığı anlamlardan birkaç tanesi. Mesela işimi falana tevkil ettim denildiğinde yani ona sığındım, bu hususta ona güvendim manasına geliyor. Yine tevekkül kelimesiyle aynı kökten gelen vekil kelimesi de kişinin kendi işini gördürmek üzere yetki verdiği insan manasına geliyor. Keza bugün mesela Türkçe'ye geçen vekillerden birini örnek mesela avukat mesela nedir? Vekildir. İşte müvekkil, mesela Türkçe'ye geçmiş, vekil edinendir. Avukatlar savunurken ne diye savunurlar? Müvekkilim diye savunurlar. Zaten biz bile avukat müvekkilli nasıl savunur deriz yani. Hani temsil ettiği şahıs demeyiz. Bu kelime Türkçe'ye de geçmiş. İşte bu fiil tevkil fiilidir. Tevkil vekil, vekil kılmak demek. Vekil edinmek demek. Falan filanı vekil etti denildiğinde bunun barındırdığı bir takım manalar var. O da şöyle... Onu yeterli görerek ona güvenmesi gerekir kişinin. Yani siz demin verdiğim örnekte de olduğu üzere mesela birini avukat tutmak istediğinizde sizin o ilgili konunuzla alakalı güvenip dayanabileceğiniz birini ararsınız. yani. Dolayısıyla işte bu bu güveni yeterli görmeyi barındıran vekalette nedir? Tevkildir. Şimdi Allah subhanahu isimlerinden birisi de biliyorsunuz elvekildir yani. Allah Azze ve Celle kitabında ondan fazla yerde bu ismini kullanıyor. Kendisine bu isimle, yani kendisinin bu ismiyle işte e, ayetlerde zikrediyor. Şimdi bu ne demek? En kaba tanımla, yani işlerini gerektirdiği şekilde kendisine bırakanların işlerini düzeltip onların yapabileceğinden daha iyisini onlar için temin edendir. Yani en kaba tanımla. Bu işte Başka yerlerde mesela e, a, yarattıklarının rızıklarına kefil olan olarak da geçer. Yani el vekil kelimesi, Allah سبحانه tan el vekil ismi. Keza ayette Allah سبحانه Teala örneğin Nisa suresinin 81. ayetinde Wa tabakel Allahhi wa kefa billahi vakile. Yani Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter diyor. Bu ne? İşte gerekli şekilde tevekkül edildiğinde o işin sonucunda vekil olarak Allah yeter. Şimdi. Demin de söylediğimiz gibi kendisine iş emanet edilen kişiye ne denir? Vekil denir dedik. E şimdi Allah subhane teala da kendisine kendisine bu ismi isnat ediyor. Yani el vekil ismini, vekil olma durumunu kendisine isnat ediyor. Şimdi burada bilinmesi gereken çok önemli bir nokta orada şu. yani Bir adam bir adamın işine vekil olacaksa o iş hakkında yeterli derecede bilgisi olması gerekir. Yine o vekil olduğu işi yapmaya gücü yetmesi gerekir. Yine kendisine vekil kılınan kişi, şey, estağfurullah, kendisini vekil kılan kişinin de güvenine ne olması gerekir? Güvenini kazanmış olması gerekir. Yani onun gü onun güvenine layık olması gerekir. E, dolayısıyla buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Yani kişinin tevekkül etmesi emin, kuvvetli ve güvenilir birisine ne yapmasıdır? işlerini havale etmesidir. E dolayısıyla Allah subhane ve elvekil olduğuna göre, yani kendisine bu ismi layık gördüğüne göre, kullar için tevekkül edilecek, yani emin görülecek, kuvvetli ve güvenle işlerin havale edilebileceği merci neresidir? Allah teala'dır. Yani Allah teala'nın dışında işlerin havale edildiği bütün merciler nedir? Batıldır. Allah azze ve celle'nin gayrısındaki, Nedir? Sahte vekillerdir. Sahte tevekküllerdir bunlar da. Bunlara yapılan tevekküller. Yine aynı kökten ittikal kelimesi türetilmiş. Bu da hani tevekkülün tembellik veya işte boş vermişlik diyeyim yani. Boş vermişlik içeren çeşidine deniyor. Tevakul deniyor. Bunun fiile döndürülmüş haline. Bu da ilgisiz, kayıtsız kalmak anlamına göre İnşallah yani ilerleyen bölümlerde buralara yönelik nasları zikrettiğimizde buraları daha iyi anlayacağız. Ben sadece kelime manalarını veriyorum. Yani netice itibariyle tevekkül sözlükte buraya kadar yaptığımız açıklamalar gösteriyor ki bir işte aciz olduğunu kişinin gösterip onu yapmayı başkasına verip güvenerek vekil kılarak ne yapmasıdır? İşin ona havale etmesidir. Veya tam tersinden bakıldığında kendisine tevekkül edilen veya kendisi vekil kılınan varlıkta ne, yapma, ne yapmak durumundadır? O işin sonucunu üzerine almayı kabul etmek durumundadır. Şimdi ıstılahta ise yani İslam ıstılahında terim olarak tevekkül kavram olarak şeriatta birçok tanım var. Bugün yani herhangi bir kitabı açtığınızda birbirinden farklı birçok tanım bulabilirsiniz. Lakin şöyle bir şey var, genelde bu tanımlar hep birbirine yaklaşık, birbirine yakın, aynı mezrada hareket eden tanımlar. Yuvarlak bir tanım getirmek gerekirse, en kısa tanımla tevekkül, kişinin şartlarını yerine getirerek işlerini Allah'a havale etmesidir. Kişinin şartları yerine getirerek işleri Allah'a havale etmesidir. Yani bu ne demek? Dine ve dünyaya ait herhangi bir konuda, beşer olarak, insanın alabileceği bütün tedbirleri aldıktan, o konu ile ilgili bütün girişimleri yaptıktan sonra, o işin sonucunu Allah'a bırakmasıdır. Yani. En yuvarlak tanım budur. E bu da ne demek? İki kelimeyle söylemek gerekirse, Allah'a güvenip işlerin akıbetinden endişe etmemektir. Yani Allah'ın vereceği akıbetten kesinlikle ne yapmamaktır? Endişe etmemektir. Şimdi ya buradan yola çıkarak üzerine biraz daha açmak gerekirse tevekkül yani sebeplerin bütününe sarılmayı imkanları kullanmayı, tembellikten uzak durmayı, bütün kulluk görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi içinde barındırır. Sadece nedir? Allah'a havale edilen kısım neticedir. Yani tevekkülde sebepleri, imkanları veya işte amelleri Allah'a havale etmek diye bir şey ne değildir? Söz konusu değildir. Tabi İnsanın zahirinde vasıtalara sarılması fakat bu sebeplere güvenmemesi, bel bağlamaması da nedir? Tevekkülün yani aslında nedir? En önemli noktası da burasıdır. Şimdi kul şüphe ve tereddütten uzaklaştığında ne oluşur? Yani siz herhangi bir meselede şüphe ve tereddütten uzaklaştığınızda sizde İşin neticesinden şüphe duymama hayli oluşur. İşte tevekkül de aslında böyledir. Yani Allah'a tevekkül ettim diyen bir adam. Şöyle demektedir aslında. Yani ben bu iş için elimden geleni yaptım. Gücümü sarf ettim. Şimdi de zayıflığımı itiraf ederek Allah'a güveniyorum. Ve ona dayanıyorum. Yani aslında bu adamın sözü budur. Yani bu adamın kalbi Allah'a güvenir. Allah'a dayanır. Ve onunla sükun bulur. Allah Azze ve Celle'ye karşı bir hüstüzan kalbi kaplar. Dolayısıyla kim... Kalbini Allah subhanehu ve teala'ya teslim ederse ne yapması gerekir otomatikman? İşlerini de Allah subhanehu ve teala'ya havale etmesi gerekir. Yani kim işlerini Allah subhanehu ve teala'ya havale ederse dolayısıyla otomatikman Allah subhanehu ve teala'nın karşısına çıkarttığı kaderden de ne olması gerekir? Yani işlerin sonuçlarından razı olması gerekir. İşte bu rıza razı oluşta tevekkülün semeresidir, kullara kazancıdır. Yani Allah subhanehu ve teala kendi kaderinden razı olan kullarını neyle? nimetle, vaatle ne yapmıştır? Müjdelemiştir. Keza buraya kadar söylediklerimizden anlaşıldığı üzere tevekkül, Müslüman bireyin yapacağı işlerde bütün zahiri sebeplere sarılması, alınması gereken tedbirleri alması, çalışıp çabalaması, lakin gönlünü bu sebeplere, çalışıp çabalamasına, tedbirlere bağlamayıp sadece Allah subhanehu ve teala dayanıp güvenmesidir. Yani tevekkül hiçbir zaman Çalışmayı, sebeplere sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmeyi ne yapmaz? Gerektirmez. Şimdi bazı çevrelerde bu yaygındır yani. Bunu duyarsınız yani. Tevekkül dediği zaman adamlar hani hiçbir şey yapmadan ben Allah'a tevekkül ettim dercesine özellikle yani sahte tasavvuf dünyasında yani bu günümüzün 21. yüzyılın sahte tasavvuf dünyasında böyle bir tevekkül anlayışı hakimdir. Yani Allah subhanahu wa kısmet kısmetlerse dersin son bölümünde Kendi kaynaklarından bunlara küçük bir reddiye vereceğiz yani inşallah. Yani o iş onların zannettiği gibi değil. Bunlar zannediyorlar ki tevekkül sebepleri inkar etmektir. Yani işi de Allah'a havale etmektir. Sebebi de Allah'a havale etmektir. Yani bu evinde oturup kendisine rızık gelmesini bekleyen veya önüne konan sofraya bakıp kaşığın ağzına hareket etmesini bekleyen yani bu ahmaklığı yapan adamdan bunların hiçbir farkı yoktur. Lakin işte kendilerini zühte tasavvafa nispet ettikleri için böyle aşırılıklar bunlar da çokça görülmüştür. İnşallah dediğim gibi bunları tek tek inşallah açıklayacağız. Şimdi çok önemli bir nokta var. tevekkül alakalı insanların kaçırdığı, yakalamayamadığı veya işlerine gelmeye diyelim. Şimdi biz hepimiz yakinen biliyoruz ki hani İslam'ın velev Hakkıyla yani Allah kitabında aleyhi ve kitabında sünnetinde anlattığı tevhid dini olan İslam'ın velev toplumsal toplumsal anlamda yani bu toplumun yaşadığı cinnet anlamındaki İslam'ın, onların anladığı İslam'ın da insanlara öğrettiği bir gerçek var. O da şöyle, kulların bütün fiilleri, bütün halleri ve sözleri Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderiyle meydana gelir. Yani bunu toplum arasında çok ufak bir fiye hariç, bu da yeni çıktı biliyorsunuz, yani yeni moda oldu, son önümüz bu geçtiğimiz yılda moda oldu. İşte Ali ile Ayşe evlenmeden önce Allah ve Teala onların evleneceğini bilmez diyen zındıklar, bu geçen sene türediler. Ama ondan öncesinde toplum arasında ne vardır? Genelde bu şekilde bir kaza ve kader anlayışı var ve dolayısıyla ya buradan hareketle adam kişinin şunu düşünmesi gerekir: İslam alınması gereken tedbirler aldıktan sonra insanlara ve aracılara değil, sadece ve sadece Allah subhanahu wa ta'la güvenip dayanma anlamında bir tevekkül emretmiştir. Yani eğer kadere inanıyorsanız hayatınızda kader diye bir mehfum varsa, işlerin, insanların hallerinin, fiillerinin, sözlerinin Allah azze ve celle'nin kaza ve kaderiyle meydana geldiğine iman ediyorsanız sizin tevekküle inancınız da hani sizin alınacak tedbirleri aldıktan sonra herhangi bir aracıya veya herhangi bir şahsa yani cinler gibi, melekler gibi, putlar gibi herhangi bir aracıya veya herhangi bir şahsa değil. Sadece Allah subhanehu teala işin sonucunu havale etmeye ne yapar? Sizi sevk etmek zorundadır. Keza İslam da bunu emrediyor. Yani bu birçok ayette Allah subhanehu teala'nın beyan ettiği bir meseledir. Keza Ali İmran suresinde örneğin Allah subhanehu ve teala ve <gülüyor> alallahi fel Müslümanlar ne yapsınlar veya müminler ne yapsınlar? Sadece Allah'a dayanıp güvensinler diye emir şeklinde Allah teala ne yapıyor? Bunu bize beyan ediyor. Keza Allah Resulü aleyhisselam Hani bu kuşlar hakkındaki hadiste ne diyordu? Eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül ederseniz kuşların karınları boş bir halde evlerinden çıkıp akşam evlerine karınları doğru halde çıkıp rızıklandıkları gibi Allah da sizi ne yapar? Rızıklandırır diyordu. Yine kendisine devemi bağlayayım mı? Bağlamadan mı Allah'a tevekkül edeyim diyen bir bedeviye Allah Resulü Aleyhisselam deveni bağla ondan sonra Allah'a tevekkül et diyordu. Bu da işte İslam'daki tevekkül anlayışının aslında yani bu hadis en bariz açıklamasıdır. Yani sebepleri inkar etmeden, alınacak tedbirleri göz ardı etmeden, alınacak tedbirleri almak, sebepleri yerine getirmek, işlerin sonucunu Allah'a havale etmek. Yani düşmana karşı hazırlığı yapmak, bütün stratejiyi belirlemek, fakat zaferi veya hezimeti Allah Azze ve Celle'ye havale etmek. Elinden geleni yapıp sonucu Allah'a havale etmek. Keza Allah Resulü Aleyhisselam'ın raşit halifelerinden Ömer radiyallahu anh Medine'de boşta gezen bir grup insanla karşılaşıyor. Şimdi tam çevirisi siz necisiniz diye soruyor bunlar. Yani Biraz daha güncelleştirmek gerekirse ne iş yaparsınız? Veya toplum arasında ne ayaksınız derler ya. Bu tarz bir soru soruyor yani. Siz ne iş yaparsınız? Ne işle meşgulsünüz? Necisiniz diyor. Onlar diyorlar ki biz mütevekkilleriz. Yani biz tevekkül edenleriz. Ama bu adamlar hiçbir iş yapmıyorlar. Ömer Radyalan'ın diyor ki hayır siz mütevekkil değil müteekkilsiniz. Müteekkil yiyici demek ki. Siz diyor yiyicilersiniz. Siz yalancısınız aynı zamanda. Tohumu yere atıp toprağa ekip sonra tevekkül edene mütevekkil denir. Bak dikkat et sahabenin tevekkül anlayışı ne? Tohumu toprağa ekip sonra tevekkül edene mütevekkil denir. Yani hakkıyla tevekkül eden denir. Ama siz ne tohumu toprağa attınız ne iş, herhangi bir işte tutundunuz. Diyorsunuz ki biz mütevekkiliz. Yani biz Allah'a tevekkül ettik. Ömer Adana diyor ki hayır siz müteekkilsiniz. Yani siz yiyicilersiniz diyor. Keza bu olay ve öncesinde zikrettiğim ayet ve hadisler tevekkülden ne anlaşılması gerektiğini yani en güzel şekilde ifade ediyor. Gerçek bir tevekkülde bu şekilde yerine getirildiğinde Allah subhanahu ve kulları için yani ahlaki erdemlerin en büyüğünden birisidir ve gerçekten yani bir müslümanın yakalayabileceği en büyük iman derecelerinden bir derecedir yani tevekkül bu şekilde yakalandığında. Keza Allah Subhanahu ve Teala kullarına yani hasreten Müslümanlara, müminlere tevekkülü emretmiş. Mütevekkil olanları yani Ömer'in anladığı gibi radıyallahu anh, mütevekkil olanları seveceğine haber vermiştir. Birçok ayet var. Mesela Allah Subhanahu ve Teala "ve tevekkal alal hayyil ladzi la yamut" vesebih bihamdi yani bundan sonra daima diri olup hiçbir zaman ölmeyen Allah'a tevekkül et diyor. Emir kipinde gelmiş umum herkese hitap. Furkan suresi 58. ayette. Yine ve men alallahi fevehasbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter diyor. Şeyh Rahimullah'ın da delil getirdi. Talak suresinin 3. ayetinde. Yine innel mu'minunellezina izukurallahu vajlat Vahilla tuliet allehimaa ja imanen, vailla rabbi him, Allah jannarun aldusamman ne, Allah'a tevekkülü, Rablerine tevekkülü de ve ala Rabbihim yetevektelûn diyerek, Rablerine tevekkül eder, diye, ederler diyerek açıkça ortaya koyuyor. Şimdi bunun zıttı yani bu doğru tevekkül anlayışının zıttı daha açık bir ifadeyle. Çalışmanın ve sebeplere sarılmanın ihmali ne demek? Tembellik. Yani bunun Türkçedeki karşılığı da ne? Tembellik. Tevekkülle tembellik birbirine taban tabana zıttır. Yani İslam Allah subhanahu Wa Taala'nın katından Resulü Muhammed aleyhisselamın dili üzere indirdiği İslam dininde tevekkül kullar üzerine vacip olmasına rağmen tembellik haramdır. Yani Allah subhanahu Wa Taala ve Resulü aleyhisselamın diliyle tembellik kulların hepsini yasaklamış ve kerih görünmüştür. Yani tevekkül demek az önce de söylediğim gibi işlerin yapılışını Allah'a havale etmek değildir. Emri ve kararı Allah'a bırakmaktır. Yani bu Birçoklarının zannettiği gibi burada gaflete düştüğü gibi tevekkülü ameli terk etmek sanmak ne yazık ki ve ne yazık ki kişilerin kulluk görevlerini yerine getirmesini Allah'a havale edip tabir say ise emir komuta merci olarak kendilerini görmelerine sebep olur. Yani sanki haşa ve kella kul hiçbir şey yapmadan amelsiz oturacak namaz, oruç, zekat, cihat, emri bil maruf, nehi, anil, münker gibi vacip olan görevlerini allah Teala ona emredip yaptıramayacakmış da onun yerine Allah yapacakmışçasına batıl bir zihniyet ne olur insanlarda? Bu yanlış tevekkül anlayışıyla ortaya çıkar. Bu işte Yahudileşmektir. Yani kişilerin tevekkülde yaptıkları bu yanlışlık amelleri Allah'a havale etmek işleri Allah'a havale etmek emri ve sonucu değil. Fiilleri Allah'a havale etme anlayışı ne yazık ki Yahudileşmektir. Keza Musa Aleyhisselam'a Allah ve Teala, O kavme karşı Gidin savaşın diye emir verdiğinde Zalim olan Amerika kavmine karşı Savaşmalarını emir verdiğinde Ve Allah'ın onlara fetihle müjde verdiğinde Musa Aleyhisselam'ın kavmine Dedi <gülüyor> Sen ve Rabbin gidin Ne yapın? Savaşın Maide suresinin 24. ayetine Dikkat edin bak git sen ve Rabbin ikiniz savaşın Ondan sonra da ne dediler? Şüphe ki biz burada oturup Bekleyeceğiz. Yani bu nedir? İşleri Allah'a havale etmektir. Bu onlar aslında orada sebeplere sarılsalardı. Yani oradaki azgın kavme karşı kılıçlarını kaldırıp onlara karşı savaşmaya cesaret edebilselerdi. Bu tembelliği, bu korkaklığı zaten tembellik beraberinde korkaklık olmadan söz konusu olmaz. Nerede bir korkak varsa o tembeldir. Nerede bir tembel varsa vallahi o korkaktır. Yani kalbin bu iki hastalığı birbirinin aynısıdır aslında. Yani tembellikle korkaklık kardeştir yani. Birbirlerinden ayrılmaz. Bir adam Allah'ın dini için çalışmıyorsa o adam korkaktır. Bir adam korkuyorsa o adam Allah'ın Allah dini için çalışmaz. Yani neden? İkisi birbirini gerektirir. Birbirinin şartıdır, lazımıdır yani bunlar. Dolayısıyla yine bu şekilde bir tevekkül anlayışı Lokman suresinde Allah subhanehu ve teala'nın beyan ettiği وَلَا يَقُرَنَّكُمْ Billahi Garur" Yani o Allah hakkında çok yanıltıcı olan garur diyor Allah subhanehu ve teala. Ulema bunu tefsir ederken yani garur tağutlar demiş, şeytanlar demiş, işte saptırıcılar demiş, belamlar demiş. Ulema bir sürü tefsir getirmiş buraya garur kelimesine. Saptırıcı demek aslında. Yani Allah hakkında saptırıcı olan sizi saptırmasın ayetinde beyan edildiği gibi tevekkülde bu şekilde yanlış bir anlayışa gidenler ne yapmışlardır? Allah hakkında sapmışlardır. Ve onlar şey Allah bizleri muhafaza buyursun. Allah'a bu konuda ortaklar koşmuşlardır. Elmalı Hamdi yazır merhumun dediği gibi bu konuda böyle yapmak diyor açık bir küfürdür diyor. Elmallı merhum. Keza tevekkül edenler hakkıyla, layıkıyla tevekkül edenler acziyetini ortaya koyarlar. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederken ona itimat ederler ve bütün işlerini Allah'a havale ederler. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olurlar yiyecek içecek gibi hususlarda sebeplere sarılırlar. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın çalışmak sünnetidir. Öyle mi? Tevekkül de Kur'ani ve sünnette gelen bir emir olarak imanın neydir? Gereğidir. Dolayısıyla kim çalışmayı imkan ederse Yani benim tevekkül anlayışımda çalışmaya yer yok. Ben mütevekkilim. Aynı Ömer R.A. zamanındakiler gibi. Biz mütevekkiliz. Hiçbir iş yapmayız. Biz Allah'a tevekkül ettik derse neyi inkar eder? Sünneti inkar eder. Allah R.S. sünnetidir çalışma. Kim tevekkül inkar ederse yani çalışır çabalar o çalışıp çabalaması sebebiyle mutlaka sonucunun kendi istediği gibi olacağına iman ederse o da ne yapar? O da imanı inkar etmiştir. Bu da küfürdür yani. Biz bundan Allah'a sığınırız. Yani Allah Azze ve Celle kullarına bir sürü ibadetler yüklemiştir. Çeşitli çeşitli ibadetleri borç olarak yüklemiştir. Çalışmasını, ilim öğrenmesini, rızkını aramasını, düşmanlarına karşı güç hazırlamasını, bilmediğini bilene sormasını, işlerinde Müslümanlarla istişare etmesini, kendisine yalvarıp yakarmasını, dua etmesini, adil olmasını, yani her şeyi en uygun yerine koymasını, bunun için... Buna götüren metot ve yöntemleri öğrenmesini çok açık bir şekilde emretmiştir. Biz buraya kadar gelen derslerimize zaten bu emirlerin buraya kadar saydıklarımın hepsini ne yaptık? Hemen hemen işledik yani. Bir ayet, bir hadis bu konuda zaten hepinizin kulağında bir yeri var şu anda. Yani bu saydıklarımın hepsini duydunuz. Allah Azze ve Celle bunların hepsini emretti. Yani diğer yönden bunları emretmekle beraber kendisine tevekkül edilmesini de istiyor. Ve tevekkül edenleri de sevdiğini söylüyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Demek ki tevekkül Bütün bu emirleri yerine getirdikten sonra Allah Azze ve Celle'ye duyulan güvendir. Yani. Önce sen bu emirleri yerine getireceksin. Allah Azze ve Celle'nin bu koyduğu şartları yerine getireceksin. Ne yapacaksın ondan sonra Allah Azze ve Celle'ye güveneceksin. Şimdi buradan hareketle diyoruz ki tevekkülün birkaç tane şartı vardır. Yani tevekkülün sahip olabilmesi için Allah Azze ve Celle huzurunda kişiye fayda verebilmesi için üç tane şartı var. Birincisi tembellikten uzaklaşma. Yani layıkıyla tevekkül ettiğini söyleyen bir insan tembellikten uzaklaşacak. İkincisi sebeplerin gerçek kıymetini bilmek. Yani sebeplere gereği kadar değer vermek daha açık bir ifadeyle. Üçüncüsü bütün meselelerde Allahu Teala'dan başka hiçbir şeye güvenip dayanmamak. Şimdi tembellik etmemek derken bu ne demek? Bir maksadın ele geçmesi için insanlar tarafından ezelden beri bilinen başvurulan sebepler, tedbirler, çareler neyse onları tatbik etmek nedir? Eğer ulaşılacak maksat vacipse vaciptir. Çünkü neydi? Vacibin kendisiyle yerine gelen şey de vaciptir. E şimdi bir maksadı ele geçirmek için eğer insanlar tarafından bilinen, başvurulan bir sebep varsa, tedbir varsa, çare varsa ona başvurmak da nedir? Vaciptir. Eğer ulaşacağımız maksat vacipse. Keza Mesela Allah Resulü Aleyhisselam işte bir sahabe topluluğuyla birlikte otururken kalkıyor. Onların arasından uzaklaşıyor. Ondan sonra Ebu Hureyle diyor ki biz diyor kendi aramızda merak ettik. Ben diyor kalktım. Allah Resulü Aleyhisselam'ı aramak için çıktım. Takiben ki ben onu bir ensardan birisinin bahçesine girerken gördüm. Peşinden ben de tilkinin girdiği gibi o kardeşimin bahçesine girdim. Allah Resulü Aleyhisselam'ı görünce o bana işte karşılaştık. Dedim ki ya Resulallah bir anda kalktınız gittiniz biz sizi çok merak ettik. Hani ben de ilk olarak ben kalktım hemen sizi aramaya koyuldum falan. Ne yapıyor? Nalılarını yani ayakkabılarını çıkartıyor. Ebu Hureyre'ye veriyor radiyallahu Diyor ki ey Ebu Hureyre ey Ebu Abdurrahman çık dışarıya karşına gelen ilk kişiye yani la ilahe illallah diyen herkesin cennete gireceğini müjden ediyor değil mi? Ebu Hureyre dışarıya çıkıyor. Allah Azze ve Celle'nin karşılaştırması Ömer radıyallahu anh ile karşılaşıyor Resulullah aleyhisselamın böyle söylediğini söyleyince Ömer radıyallahu onu itiyor Ebu Hureyre el kadar bir adam olduğu için yere düşüyor ondan sonra kalkıyor ayakkabıları alıyorlar Allah Resulü aleyhisselamın huzuruna geliyor ya Resulallah sen mi böyle böyle söyledin diyor Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselam öyle söyleyince diyor ki ya Resulallah istersen bunu böyle söylemeyelim insanlar ittikal ederler diyor şimdi ittikal ne demekti Tevakul etmekti değil mi? Yani tembellik. Ne, ne demek tembellik? Sebeplere sarılmadan, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeden cennete girmeyi ümit ederler demek istiyor aslında Ömer radıyallahu anh. Yani ey Allah'ın Resulü sen böyle söylersen kim la ilahe illallah derse cennete girer, sözünü insanlar arasında biz yayarsan insanlar tevakul ederler. Yani ne yaparlar? Sebeplere sarılmadan, cennete götürecek amelleri işlemeden cennete girmeyi ne yaparlar? İsterler bunu böyle söylemeyelim. İnsanlar böyle yapmasın diyor. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam bu sözünden yani böyle söylemekten vazgeçiyor. Keza Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 60. ayetinde قُلْ نَضْرِبْ بِأَسَاكَ الْحَجَرِ فَنْ فَجَرَتْ min husneta عَشْرَتْ عَيْنًا Biz ona yani Musa Aleyhisselam'a değneğinle taşavur dedik derhal taştan 12 kaynak fışkırdı diyor. Şimdi öyle bir kısa var. Musa Aleyhisselam'ın kavmi susuzluktan, kuraklıktan yanıp kavrulmuş. Musa Aleyhisselam kavmi için yağmur duasına çıkmış. Ya Rabbi bu kavme yağmur indir. Yani su indir. Katından yoksa kırılacak. Hani yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmayacak diye. Öyle bir hadise cereyan ediyor ki Allah Sübhanahu Aleyhi ve Teala gerip geçici bir yağmur yerine yani öyle bir anda yağıp gidecek bir yağmur yerine İsrailoğullarının 12 boyunun Su ihtiyacını karşılayacak bir kaynağı fışkırtıyor onlara. Dikkat, et, ayet çok açık yani. O kaynaklar ne yapar diyor? 12 tane nehir yani burada aynen ayn aynen diyor. Aynen ne demek? Ayn göz anlamına geldiği gibi nehir anlamına da geliyor, ırmak anlamına da geliyor. 12 tane ırmak fışkırdı diyor, kaynak fışkırdı. Şimdi, lakin şöyle bir sebebe bağlıyor işi. Bak dikkat et. Kul nazarib bi hacer. Biz asanı taşa vur dedik. Şimdi Musa aleyhisselam asasını taşa vurdu. Bu ne sebep? Öyle mi? Asayı taşa vurdu. Allah'a tevekkül etti. Allah değil mi ki onun Rabbi? Değil mi ki işlerin sonucunu bilen sadece Allah'tır? Değil mi ki kaderi elinde tutan Allah'tır? Allah emretti ya. Musa aleyhisselam mümin şahsiyetin gösterdiği hareketi gösterdi. Taşa asasıyla vurdu. Oradan hemen sular fışkırdı. Yani sonucu Allah subhanahu ona gösterdi. Peki Musa aleyhisselam farz edelim ki... ...bu ilahi emre uymasaydı... Deseydik ki ya asamı taşa vurmakla... ...yağmur yağmasının veya kavmimin susuzluğunun gitmesinin ne alakası var? O zaman bu sonuç yerine gelecek miydi? Veya Musa aleyhisselam ve kavmi biz kendisini tenzih ederiz yani. Sadece faraza, birilerinin anlaması için örnek getiriyoruz... Akli veya kendi nefsi olan bir takım yaklaşımlarla yani bununla bunun bir alakası yok. Ben yani Allah'a dua ettim artık bekliyorum. Allah ona taşa esasıyla vurmasını emrettiği halde ben Rabbime dua ettim bekliyorum. Ben tevekkül ettim yağmur yağacak deseydi Allah azze ve celle yağmur yağdırır mıydı? Allah azze ve celle sebebe bağladıysa yağdırmazdı. Dolayısıyla Musa aleyhisselam da tevekkülün ne manaya geldiğini Peygamber olması hasebiyle bizlerden daha iyi bildiği için hiç tereddüt etmeden ne yaptı? Asasını taşa vurdu. Allah Azze ve Celle onun bu sebebe sarılan tevekkülü gereğince hemen oradan 12 tane pınarı fışkırttı. İsrailoğullarının 12 boyuna yetecek su ne oldu? Ortaya çıktı. Yani çok açık bir şekilde görüldüğü gibi tembellik çalışmaktan geri durmak ne yapmaktır? Tevekkülün engelleridir. Tembellik etmemek çalışmayı ameli yerine getirmekte tevekkülün birinci gereğidir. Şimdi ikinci dedik. Sebeplerin gerçek değerini bilmek veya sebeplere gerçek değerlerini vermek. Şimdi sebep dediğimiz meseleler Allah azze ve celle'nin ilahi tesirinin meydana gelmesi için birer yol olarak Allah azze ve celle tarafından kullarına öğretilmiş, düzenlenmiş meselelerdir. Yani maksadın meydana gelmesini keza maksadın meydana gelmesinde müslüman olarak sebeplerden değil Allah onları yaratan ve onları bize öğreten söylediğim gibi Allahu Teala'dan ne yapmak gerekir? Beklemek gerekir. Yani eğer biz bir maksadın yerine gelmesini bekliyorsak bunu sebeplerden değil. Bu sebepleri de bizim için yaratan Allah azze ve celle'den beklemek gerekir. Keza Allah subhanahu teala yani kendisinden bahsederken Allah sizi ve sizin yaptıklarınızı yaratan'dır diyor, değil mi? Yani hem bizi hem de bizim yaptıklarımızı Bizim fiillerimizi yani Dolayısıyla bizim fiillerimiz sebeplerdir Bunları da Allah subhanahu wa ya yaratmaktadır Fakat biz şunu diyemeyiz Yani sebebi Değerinden fazla yüceltip Ben bunu yaptım kesin bu iş böyle bitecek Veya işte ben bunu yaptım Eyvah bunu yaptım bu işin sonucu Benim istediğim gibi olmayacak ne yapamayız Diyemeyiz o değil mi ki o sebebi Öğreten bize Allah Allah isterse işimizi Öyle bitirir Allah isterse işimizi Böyle bitirir keza Dünya üzerinde ne varsa her şey mutlaka bir gün sonu gelecektir. Acı, tatlı, sıkıntı, ferah bunların hepsi gelip geçici şeylerdir. Yani ecel denilen olgu geldiğinde takdir edilen ölüm dakika geçmeksizin pençesini kuluna takacak Allah Azze ve Celle'nin görevli melekleri. Kulun akıbeti yani eceli gelip çatacak. İyi olanlar iyiliğiyle, kötü olanlar kötülüğüyle baş başa kalacak. Herkes ameliyle toplanacak. Yalnız Biz bu amellerimizi gerçek bir tevekkül anlayışına bina edersek yani yaptığımız bu amellere gereğinden fazla değer vermez. Ben bunu yapıyorum fakat sonuç Allah'adır. Benim hakkımda hayırsa Allah bana hayır neyse onu versin diye güzel bir şekilde tevekkül edersek Allah'ın rızasına ne olacağız inşallah biz ulaşıyor olacağız. Şimdi dün bakıyorum mesela gazetede İzmit'te Yahya Kaptan tarafında. Çocuklar otobandan geçen arabalara taş atıyorlar. Düşün yani. 8-10 yaşında çocuklar küçük küçük çakıl taşlarını otobandan geçen arabalara atıyorlar. Adam otomobilin içinde işte babası oğul arabayı kullanıyor. Annesi babası karısı çoluğu çocuğu neyse aile arabanın içinde çocuğun attığı taş hareket halindeki arabaya geliyor. Arabanın camını deliyor. Amcanın kafasına çarpıyor amca ölüyor. Subhanallah. Ecel böyle bir şey yani. Yani siz ne yaparsanız yapın. Önüne geçemeyeceğiniz, kaçamayacağınız tek değer eceldir yani. E dolayısıyla yani bu dünyada ben sebepleri yüceltirsem sebeplerden, sebeplere gereğinden fazla değer verirsem. Mesela bazıları var. Malıyla malını fazla yüceltir. O malı sebebiyle kendisine hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünür. Veya bazıları var. Çoluğunun çocuğunun okuması, diplomasını yüceltir. Yani Tamam bilkenti bitirirse işsiz kalmaz. Halbuki işsiz kalıp kalmama fiili nedir? O işin neticesidir. Netice Allah'a aittir. Bu adam ne yapmış oldu? Bu adam Allah'ın dışında bir şeye tevekkül etmiş oldu. Bir kağıt parçasına. Yani bir diplomaya. Veya işte toplum arasındaki statüsüne adam güvenir. Yani benim bu konumun neticesinde şu işimde bana zarar gelmez der. Veya bu işi ben... Mesela adamın toplumdaki statüsü düşüktür. Ben burada konuşsam beni kimse dinlemez der mesela. Öyle mi? Halbuki orada emri bil maruz nehyanın münkar yapılması gereken bir ortam olduğunu düşünün. Adamın toplumdaki statüsü düşük. Yanlış olan bir mesele var. Müslüman olarak müdahale etmesi gerekir. Öyle mi? Eğer bu adam benim ya burada statüm düşük şimdi bunlar beni dinlemez derse neyi inkar etmiş olur? Bu adam sebebe sarılmayı inkar etmiş olur ve sebebe gereğinden farklı bir değer vermiş olur. yani. Aslında Burada sebep konuşmaktır. Adam konuşsa Allahü subhanahu dilerse karşıdakini onu dinletir. Dilerse dinletmez. Belki de hakikaten aşağılanır. Ya sen de kimsin? Seni mi dinleyeceğiz denir. Sahabenin bir sürüsünün başına geldiği gibi. Belki de dinlenir. Aralarından insanlar tövbe ederler. Allah azze ve celle bu hayra onu belki sebep kılar. Ama adam kendini küçümsediği için veya işte sebebe sarılmayı terk ettiği için, sebeplere gerekli değeri vermediği için neyi terk eder. ile hak, olması gereken tevekkülü terk eder. Biz bundan Allah'a sığınırız. Yani keza burada şerri kaygılardan, şerri korkulardan da bahsetmiyorum. Üçüncü şart olarak da dedik ki her hususta Allah-u Teala'ya güvenmek. Allah-u Teala'dan başka bir şeye veya bir kimseye ne yapmamak? Güvenmemek. Yani işte bu demin de söylediğim gibi insanlardan bazıları ellerindeki servete, sahip oldukları mevkiye veya işte Devlet erkanındaki olan yakınlarına onların kendilerine olan yakınlığına işte üniversiteyi bitirmiş oğullarına kızlarına ne yaparlar güvenirler. Onların bu durum biraz daha farklı. Mesela deminkiler diplomaya güvenip tamam burayı bitirirse aç kalmaz diğeri işin sonucunu diplomaya havale ederler. Fakat bunlar bunların varlığıyla yani işte bilmem ne bakanı benim amcam işte bizim oğlan doktor işte ben falancayım Benim şu kadar malım var gibi. Bunlara güvenerek gönlünü bunlarla doldurup yarına yani gayba emniyetle bakarlar. Yani bize bir şey olmaz. Bizim dayımız bakan anlayışı. Veya bizim oğlana bir şey olmaz. Oğlan zaten doktor. Yani işte benim başıma musibet yerse bana bir şey olmaz. Zaten kız hemşire gibi. Böyle hani bu tarz dünyevi şeylere sarılıp Gayba güvenle bakmak. Kalbini bununla doldurmak. Halbuki kalp Allah subhanahu wa ta ta'la dolmalı. Gaybi olan meseleler. Sonuçta bugün bize gayb olan her mesele bugün yaptığımız işlerin neticesi olacak olan meselelerdir. Yani biz bugün bir daha bu dersi yapıyorsak yarın sizin gerçek yarın ya yani bir gün sonra bu dersten hemen bir gün sonra gerçek bir şekilde olması gereken tevekkül anlamında hayatınıza inşa ettiğiniz bir amel bu dersin neticesidir yani. E biz bu dersi yapmayıp Yani o zaten bilmem ne üniversitesi mezunu deyip öğrenir deyip geçiştirirsek tevekkülü terk etmiş olur. İşte bu Allah'tan başkasına güvenmektir. Yani o yaratılmışa güveni kalbin onunla dolmasını ne yapar? İfade eder. Şimdi <gülüyor> Allah kendisine rahmet etsin. İbnül Kaym, rahmetullahi aleyhi tevekkülün şeklini esaslarını medar i Salik'in kitabında böyle beş 6 maddede toplayarak beyan ediyor. İnşallah kısa kısa böyle hani hepsini nakletmeden özet özet ben onları nakledeyim. 7 tane madde saymış. Şimdi diyor ki birinci esas tevekkülün olması gerektiği gibi olması için birinci esas Allah'ın kudreti, ihtiyaçları gidermesi, her şeyi koruması, bütün işlerin ona dayanması, onun dilemesi ve kudretinden meydana gelmesi gibi sıfatlarını bilmektir. Yani tevekkülün tevekkül olabilmesi için gerekli olan birinci esas Allah Azze ve Celle'nin kudreti, ihtiyaçları gidermesi, her şeyi koruması, bütün işlerin ona dayanması, onun dilemesi ve kudretinden meydana gelmesi gibi bunların hepsine Allah Azze ve Celle'nin sıfatları gibi sıfatlarını bilmektir. Adamın hakkıyla Allah'a tevekkül edebilmesi için ne yapması gerekirmiş? Birinci esas Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarını layıkıyla bilmesi gerekir. Yani insanlar sıfatları Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ne kadar iyi bilir? Ve onlara ne kadar iman ederlerse, tevekkülleri de ne olur o nispetle? Sağlam ve kuvvetli olur. İkinci esas, sebeplere sarılmak veya sebepleri gerçekleştirmektir. İkinci esas, sebeplere sarılmak veya sebepleri gerçekleştirmektir. Deminden beri söylediğimiz gibi, tevekkül ancak sebeplerin yerine getirilmesiyle ne olur? Sayıf olur. Aksi halde tevekkül batıl ve fasit olur. Yani, Nitekim demin de söylediğim gibi çalışmak Peygamber Aleyhisselam'ın halidir, sebeplere sarılmak onun sünnetidir. Yani kim çalışmayı, hareketi kötülerse sünneti kötülemiş olur. Kim de tevekkülü kötülerse bu meseledeki imanı kötülemiş olur. Allah'a sığınırız. 3. esas tevekkülü kalbe tevhidi makama yerleştirmektir. İşte bu en önemli esaslardan birisi. Şöyle ki buradan ne demek istiyor yani bak tevekkülü kalbe Tevhidi makamda yerleştirmektir. Yani tevhidle aynı makamda tevekkülü kalbe yerleştirmektir diye de çevirebiliriz burayı. Şöyle ki kulun tevhidi sağlıklı olursa tevekkülü de sağlıklı olur. Eğer tevhidde bir problem varsa yani kulun kalbinde Allah'a şirk bulunuyorsa o kalbin sahibinin tevekkülü de ne olmaz? Saf olmaz. Çünkü Kul Allah'tan başkasına yöneldiği zaman bu yöneliş kalbinin bölümlerinden birini istila eder arkadaşlar. Yani mutlaka kalbin bir kısmı bu Allah'tan başkasına yönelme ameline ayrılır. Dolayısıyla tevekkül kalbi kapsayan bir iş olduğu için sakat olan bir kalpten sağlıklı bir tevekkül ne olmaz? inşa olmaz. Yani işte bu tevhidin önemi bir kez daha burada ne oluyor? Gözler önüne çıkıyor İbnül i dili üzere. Dördüncü esas, kalbin Allah'a güvenmesi, sadece ona dayanması ve onunla sükunet bulmasıdır. Kalbin Allah'a dayanması, ona güvenmesi ve onunla sükunet bulmasıdır. Yani kişi, sebeplerin gelip gitmesine ardılış etmez. Sebeplerin olumlu olması, olumsuz olması, işte... Hayırlı bir amel olması veya işte kendisine musibet isabet etmesi bunlara kesinlikle aldırış etmez. Ne yapar? Bunlar karşısında kalbi titremez. Bunlar karşısında herhangi bir korkuya kapılmaz. Allah'a olan imanın nispetinde sebeplere güvenmeyi terk edip Allah Azze ve Celle'den korkarak ne yapar? Tevekkül eder. Başına bir musibet de gelse bir hayır da isabet etse. Beşinci esas. Kişinin Allah'a hüsnü zan beslemesidir diyor İbn-i Kişinin Allah'a hüsnü zan beslemesinden kasıt kişinin tevekkülünün Allah'a olan zanlı nispetinde olmasıdır. Yani kişi Allah'a ne kadar kuvvetli hüsnü zan besliyorsa tevekkülü de o nispette güçlü olur. Allah hakkında hüsnü zan beslemiyorsa zaten bir adam bu ne demektir? Allah hakkında eksiklik, nakıslık, haşa tenzi ederiz Rabbimiz subhanahu ve teala'yı olması gibi veya işte birtakım yanlış Allah inançlarına sahip olması gibi bugün yaşadığımız coğrafyada olduğu gibi insanların Allah'a olan hüsnü zanı kaybolmuştur. Yani insanlar işlerini evirip çevirecek kendilerine beşer rabler edinmişlerdir. Bunun temel sebeplerinden birisi nedir? Emretme, yasaklama, helali haram haramı belirleme konusunda Allah'a karşı olan hüsnü zanın kalplerde kaybolmasıdır. Ne yazık ki ve ne yazık ki dolayısıyla bu insanların tevekkülünde Güçlü olması ne olmaz? Beklenmez. Altıncı esas, kalbin sadece Allah'a teslim olması ve kişinin sebeplerin tümüyle çekişmeyi bırakmasıdır. Yani burada sebepler üstüne tereddüt edip onlar üzerinde çok fazla takılmayı, sonuçta bunların sebep olduğunu idrak edip, bunların sonuçlarını Allah'a havale edip, Allah'a teslim olmayı kişinin bünyesinde sağlamasıdır. Altıncı esas. Yedinci esas, tefvizdir. Tefviz, ne demek tefviz? Rıza oluş hali demek. Bu tevekkülün aslıdır aslında. Şöyle ki, yani bir adam işlerini canı gönülden Allah Azze ve Celle'ye bırakırsa bunun adı tefvizdir. Yani bu ne? Ne olursa olsun, tevekkülün neticesinde ne olursa olsun sonucuna razı olmak demektir. Yani. Daha açık bir ifadeyle. Bu zaten kulluğun ta kendisidir. Yani tevekkül eden kimse, yönlendirildiği sebeplere sarılır. İşinde sebepleri yaratanı gözetip ona dayanır. Hareketlerine ona göre güvenir ve ona yönlendirir ve sonuçta başına ne gelirse gelsin bundan razı olursa işte o ne makamındadır? O tefviz makamındadır. Rıza makamındadır. Allahu Sübhanu bizleri ve sizleri rıza makamında olan kullarından kılsın. Bu da 7. esastı. Şimdi Kur'an'da ve sünnette Allah'ın ve Resulünün kabillerinde Aleyhisselam birçok manada tevekkül o vekele kökünden türetilmiş birçok anlamda kelime zikredilmiş. Bunların kelime manaları farklılaştıkça Allah azze ve celle'nin kulları olan talebide ne olmuş? Farklılaşmış. Bazen emir olarak bütün müminlere, bazen emir olarak sadece Resulullah Aleyhisselam'a, bazen Resulullah Aleyhisselam'ın ahlaki bir özelliği olarak tevekkül Kur'an'da zikredilmiş. Bazen de bütün peygamberlerin ortak özelliği olarak Allah Subhanahu taala tevekkülü ne yapmış? zikretmiş. Keza birinci manada Allah Azze ve Celle'nin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tevekkülü emrettiği ayetler. Örneğin mesela Ali İmran Suresinin 159. ayetinde Allah subhanahu aleyhi diyor ki o vakit Allah'tan bir rahmet ile müminlere yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafında dağılıp giderlerdi. Kimse kalmazdı. Şu halde onları bağışla ve onların bağışlanmaları için dua et. İşlerin hakkında onlara ne yap? Onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran suresinin 159. ayetinde فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ Allah اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Yani bir kere karar verdin mi artık Allah'a güven dayan. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri اِنَّ اللّٰهَ يُحَبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah tevekkül edenleri ne yapar? Sever. Fakat dikkat edin. Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselam'a tevekkül etmesini çok açık bir şekilde emretmiştir ama neden sonra? İşlerinle onlarla müşavere et. Yani bir iş hakkında Müslümanlarla istişare edip kararını verdikten sonra ne diyor? Fe iza azamte Allah. Eğer karar verdiysen azamet göster ve Allah'a tevekkül et. Yani kararını uygula, kararının sonucundaki neticelerde Allah'a tevekkül et. İşte böyle tevekkül edenlerden Allah ne diyor? İnnallâhe yuhibbul mutavekkilin. Allah böyle tevekkül edenleri ne yapar? Sever diyor. Dikkat edin buraya inşallah. Keza yine Nisa suresinin 81. ayetine münafıklardan bahsederken Allah subhanahu teala. Münafıklar sana geldiklerinde baş üstüne derler. Ama yanından ayrılınca onlardan bir kısmı senin dediğinden başkasını gizlice kurarlar içlerinde. Allah da onların gizlice kurduklarını onların üzerlerine yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a güven. Sana vekil olarak Allah yeter. Şimdi ayette geçen fe'arid anhum ve tevekkal alallahi ve kafa billahi vekila kısmı işte bu Resulullah'a tevekkülün emri dediğine delildir. Allahu Teala sen o münafıkların bu gidiş gelişlerine, böyle yapmalarını aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter diye açıkça beyan etmektedir. Keza ikinci manası tevekkülün Burada dikkat ederseniz iki ayette de tevekkel alallah şeklinde gelmiş. Yani tevekkel kalıbında gelmiş tevekkül meselesi, tevekkül kavramı. İkinci şekli Allah Azze ve Celle'nin müminlerden tevekkülü istemesi, müminlere tevekkül emretmesi. Bu bazen emir şeklinde gelmiş, bazen şart şeklinde gelmiş, bazen de geniş, geniş zaman yani tevekkül etsinler, tevekkül ederler şeklinde gelmiş. Allah Allahu Sübhaneteala Maide suresinin Şeyh Rahimullah'ın da delil getirdiği 23. ayetinde: "Kael raculani Anamallahu, yahafun Dukhlu, Allahu alayhima dukhulu alayhumul bab faiza dahlatumu fa innahum galibun galibun ve alallahi fetevakkalu in kuntum mu'minin." Şimdi o korkan topluluğun içinden iki tane adam Allah'ın kendilerine nimet verdiği bu iki kişi Onların üzerine kapıdan girin, oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplerdensiniz, eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin dediler. Şimdi bu Musa Aleyhisselam'ın kavmi savaşmaktan korktuğu zaman bu kavmin içinden iki kişi çıkıyor ve bunların yani isimleri bile tefsirlerde geçiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Mesela Razi'nin tefsirinde, Kurtubi'nin tefsirinde, işte Hatırlamıyorum yani. Aslında yani aklımda bir takım isimler çağrışıyor ama ilahi yani çok önemli değil. Bunların isimleri bile tefsirlerde geçiyor. Bu iki kişi Allah'a ve Resulüne yani Musa Aleyhisselam'a iman etmişler. Çıkıp kavimlerine diyorlar ki onların üzerine şu kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık kuşkusuz siz galiplerdensiniz. Eğer müminlerdenseniz Allah'a tevekkül edin. Dikkat et, burada nasıl gelmiş? Ve alallahi fetevekkelu tevekkülü olarak gelmiş in kuntum müminun bu da bütün müslümanlara müminlere hitap nedir? Umumidir. Keza yine Musa aleyhisselam kavmine hitaben ve Musa ya kavmi in kuntum amantum billahi fe alayhi tevekkülü in kuntum muslimin Musa kavmindeki ey kavmim siz gerçekten Allah'a iman etmiş müslümanlarsanız ve Allah'ın birliğine İhlasla teslim olmuş kimselerseniz ne yapın Allah'a tevekkül edin. Fakalu dediler ki Elallahi tevekkelnâ rabbena la tec'alnâ fitneten li Biz ancak Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizi o zalim olan kavmin fitnesine düşürme dediler. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki müminler Musa Aleyhisselam'a hitaben ne dediler? Böyle söylediler. Bu dikkat ederseniz hitap bütün Müslümanlara olduğu için çoğul kipinde gelmiş. Tevek, kelu diyor Allah Sübhanu Teala. Bu ayetlerde geçen tevekkülü kelimesi tevekkül edin, güvenin, dayanın manasına gelir. Yani bu müminlerden istenen emirdir aslında. Bu emir şeklinde gelmiş. Şimdi başka ayetlerde Allah Sübhanu Teala mesela Ali İmran Suresi'nin 122. ayetinde İd hemmet qaifatani minkum en tefşala Wallahu ve O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısıydı. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler diyor. Bu da nedir? Bu da şarttır yani aslında. Şart olarak, istek olarak gelmiş burada. Yine Allah subhanahu ve teala Ali İmrah suresinin 160. ayetinde in yansur kumullahu felâ gâlebe lekum ve in Yahdulukum feman yansurkum min ba'dihi ve Allah, Allahi falyetevakkalul Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakı verirse ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler diye. Bu da nedir? istek şeklinde gelmiştir. Yani e, bu da emirdir fakat istek kipinde gelmiştir edin yapın değil etsinler yapsınlar diye gelmiştir. Keza yine Allah Subhanahu ve Teala şart olarak tevekkül Enfal suresinin 49. ayetinde iz yequlul munafikun bellezina fi kulubihim maradun garra haulahi dinuhum ve men yetevakkal ala llahi feinnallaha azizun hakim. O zaman münafıklarla kalplerinde hastalık bulunan kimseler sizin için bunları dinleri aldatmış dediler. Bak münafıklar bir de kalplerinde hastalık bulunan kimseler ne demişler Müslümanlara? Bunları dinleri aldatmış dediler. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse, şart değil mi? Bilsin ki Allah mutlak galiptir ve hikmet sahibidir. Yani ve men yetevekkel ala kim Allah'a tevekkül ederse fe inna llaha azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Yani Allah galiptir, hikmet sahibidir. Burada da tevekkül ederse, güvenirse, dayanırsa manasında şart olarak Allah سبحانه تعالى tevekkülü neyin şart olarak zikretmiştir insanların fitnelerine karşı Allah'ın yardımının gelmesinin veya işte onlara karşı mücadele edebilmenin, onlara karşı doğru dürüst bir din anlayışının hakim olmasının şartı olarak Allah سبحانه تعالى bunu zikretmiştir. Keza yine Zümer Suresinde Allah سبحانه andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette Allah'tır derler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 Deki Allah bana yeter. Tevekkül edenler sadece Allah'a dayanırlar kısmı gel, bu ne? Geniş zaman kipiyle gelmiş. Yani muzari kalıbında gelmiş. Tevekkül ederler. Güvenip dayanırlar. Bu da nedir? Müminlerin bir özelliği olarak ne yapılmış? Zikredilmiş. Şimdi peygamberlerin ahlakı olarak zikredilmesi tevekkül mefhumunun mesela Tevbe Suresi'nde Allah subhanehu ve teala fein tevellel Fe entawallu fa la ilaha illa hu ve alayhi tevekkeltu ve hu deki senden yüz çevirenlere Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur ben sadece ona güvenip dayandım o bu yüce arşın sahibidir yine Allah subhanahu teala Yakup aleyhisselam'dan bahsettiği Yusuf suresinde geçen ayette diyor ki ve ya beniyye, la tedkhulu min Min babin vahidin ve dekulü min ebevabin muteverrikah. Ey evlatlarım dedi ki ey evlatlarım oraya bir kapıdan girmeyin. Çeşitli çeşitli kapılardan girin. Bir amele sevk ediyor değil mi Yakup Aleyhisselam çocuklarını. Mısır'a gidiyorlar. Kıtlık olmuş. Bu işte Yusuf Aleyhisselam'ın Allah tarafından Mısır'ın hakimiyetini kendisine verildiği zamanda. işte bu Bin Yemin'in yanına almadan önce beraber hareket ediyorlar. Bütün kardeşler Yakub Aleyhisselam çocuklarına bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki: "Ey evlatlarım, bir kapıdan girmeyin, birçok kapıdan, müteferrika yani çeşitli kapılardan ne yapın? Şehre giriş yapın. Ve ma ugni ankum min Allahin şey. İnül hukmu illallah. Ben Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizin için ne yapamam, engelleyemem. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Burada bahsedilen hüküm hangi hüküm? Kaderi hüküm kövini hükmeyen yani Allah'ın Şerri hükmü değil. Aleyhi tevekkeltu ve aleyhi felyetevekkelel mutevekkilun. Yani tevekkül edenler ben Allah'a tevekkül ettim. Ben sadece Allah'a tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ne yapsınlar? Sadece Allah'a tevekkül etsinler diye Yakup Aleyhisselam'ın dilinden Allah azze ve celle neyi bizden istiyor? Kendisine tevekkül istiyor. Burada önemli nokta Yakup Aleyhisselam çocuklarına bir amel yani bir sebebi tavsiye ediyor. Ne yapın? Zarar görmemeniz için başını birinize musibet isabet etse öbürünüzün içeri girmesini sağlamaktır yani bu. Eğer diyelim ki şehrin on tane kapısı var on farklı kapıdan adamların girmesi demek yani biri yakalansa birine bir şey olsa ve birinin başına bir sıkıntı gelse geri kalanların şehre girişini sağlamaktır. Halbuki hepsi aynı kapıdan girseler bir sıkıntı geldi mi hepsine isabet edecek. Öyle mi? Bu sebeptir ama. Sebep olduğu için zaten Yakup Aleyhisselam diyor ki ben size Allah'tan gelecek hiçbir şey ne yapamam? Engelleyemem. Velev ki on kapıda da sıkıntı çıksa Allah dilediyse çıkacak. Ama çıkmamış. Kıssanın devamında ne öğreniyoruz? Bir, kardeşlerden bir kısmı Mısır'a güven içerisinde bu sebebe sarıldıkları için ve Allah'a tevekkül ettikleri için ne yapıyorlar? Mısır'a güven içerisinde giriyorlar. Keza Yakup Aleyhisselam inil hukmu illa lillah aleyhi tevekkaltu ben Allah'a tevekkül ettim ve aleyhi fel yetevekkelel mutevekkile mutevekkil olanlar yani tevekkül edenler de sadece Allah'a tevekkül etsinler diyerek bu şekilde sebepleri yerine getirip Allah'a hükmü havale etmenin tevekkül olduğunu ne yapıyor bize bir ahlak olarak miras bırakıyor ve bunun da böyle olduğunu bize Yakup Aleyhisselam'ın dilinden Allah Subhanahu wa Taala öğretiyor. Keza müminlerden bahsederken özellikle muhacirlerden bahsederken Allah Subhanahu wa Taala Nahl suresinde 42. ayetinde الذين صبروا على yani o muhacirler o müşriklerin kendilerine yaptıkları eziyetlere sabrederler ve Rablerine ne yaparlar tevekkül ederler sabrederler çünkü sabır sebeptir fakat netice belki musibeti onlardan kalkması belki de musibetin daha artarak devam etmesi Bilal Habeşi radıyallahu anhu örneğinde olduğu gibi o sabretmişti sebeplere sarılmıştı sadece ehad ehad diyordu müşrikler ona eziyetler arttırdığında, artık söyleyecek bir şey söyleyecek derman kalmadığında sadece ehad ehad diyordu. Fakat Umeyyye İbni Halep, Allah ona lanet etsin Bilal radiyallahu anhıya şiddetle daha fazla ne yapmaya? işkence etmeye, arttırmaya devam ediyordu. Fakat Allah birinci aşamada böyle bir netice verdi. Onun sebebe sarılıp onlara mukavemet etmesine, sabretmesine ehad demesine. Daha sonrasında onu büyük bir müjdeyle ne yaptı? Ebu Bekir radiyallahu eliyle Bu müşriğin, bu zalimin elinden kurtararak onun işkencelerine kökten ne yaptı? Kökten son verdi. İşte bu da nedir? Sebeplere sarılıp Allah'a tevekkül etmenin neticesinde Allah bizi dilediği şekilde ister musibetle ister hayırla işlerimizi sonuçlandıracağına iman etmenin gerektiğine nedir? Bunun ahlak olarak Müslümanların, müminlerin hayatlarında bir ahlak olarak kazanılması gereken bir değer olarak olması gerektiğine de delildir bu ayet. Keza yine Allah subhanahu ve sellem. Nahl suresinde yine 99. ayetinde اِنَّهُ لَيْسَ Sultan لَهُ سُلْتَانُ سُلْتَانٌ عَلَىٰلَّذ۪ينَ عَامَنُوا عَلَىٰ Gerçek şu ki iman edip de yalnız Rabbe, Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur. Buradan ondan kasıt şeytan aleyhillah nedir? Veya saptırıcılardır yani. Yani sizin Müslüman olarak şeytanın şerrinden sizi Allah korusun, Allah'ın tevhid dininden saptırmasından, sizi fıska, fucura, sizi fuhşiyata sevk etmesinden korunmanız için bir özelliğinizin de ne olmasıymış? İman edip ne yapmanız? اَمَنُوا Rabbihim رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُوا Yani önce iman etmeniz, sonra da iman ettiğiniz Rabbinize olması gereken şekilde ne yapmanızdır? Tevekkül etmenizdir işlerinizde, sizin şeytanın şerrinden korunmanızın bir sebebidir bu Bu da bizim hayatımızda olması gereken özelliklerden birisidir. Şimdi hadislerde de Allah Resulü Aleyhisselam tevekkül meselesinden çokça bahsetmiş. 2-3 tane ben inşallah örnek vereyim kısa kısa. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği radiyallahu anh'u bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı, daha üstün ve daha sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile ve asla aciziyet gösterme. Başına bir şey gelirse, eğer şöyle yapsaydım, böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilerse yapar de. Çünkü eğer kelimesi veya keşke kelimesi, şeytanın memnun edecek işlerin kapısını açar diyor veya şeytanın amelidir diye de çevrilebilir. Müslüm rivayet etmiş hadisi. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselam Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış diyerek sebebi zikretmiştir. Allah'tan yardım dile ve asla aciziyet gösterme diyerek de tevekkülü zikretmiştir. Yani o işin neticesinde Allah'a sığınmayı zikretmiştir ve bu konuda aciz olmamayı zikretmiştir. Başına bir şey gelirse yani yaptıkların neticesinde başına bir musibet gelirse eğer şöyle yapsaydın böyle olurdu diye de hayıflanmayı ne yapmıştır bize? Resulünün diliyle Allah Azze ve Celle Resulü aracılığıyla yasaklamıştır. Keşke demek eğer demek kişinin tevekkül anlayışında veya işte kişinin Allah'ın takdirine imanı anlayışında problem olduğunu gösteren neymiş bir lafızmış biz bundan Allah'a sığınırız. Allah'ın takdiri bu o ne dilerse yapar de diyerek de Allah'ın takdirine razı olmayan yani rıza mertebesini de Allah Azze ve Celle bize ne yapmıştır? İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize tavsiyede bulunmuştur. Keza eğer kelimesi şeytanın amelidir veya şeytanı memnun edecek bir kapıdır işlerin amellerinin kapısıdır dediğinde de bizi bundan kesin olarak ne yapmıştır Resulullah Aleyhisselatü men etmiştir yine İbn Abbas radiyallahu anhuma Resulullah şöyle buyurduğunu rivayet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ya Rabbi yalnız senin hükmüne teslim oldum, yalnız sana iman ettim yalnız sana tevekkül ettim yalnız sana döndüm, yalnız senin için mücadeleye girdim, Ya Rabbi delalete düşmekten izzetine sığınırım senden başka ilah yoktur sen ölümsüz daima diri olansın oysa cinler ve insanlar ölümlüdür diyerek burada da yalnız sana iman, ettikten, iman ettim dedikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam yalnız sana tevekkül ettim ve yalnız sana döndüm diyerek ne demiştir? İşlerin Allah'a havale edilmesi gerektiğini bize beyan etmiştir bunu Bukhari müslim rivayet etmişler. Yine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir kendisinden rivayet edilen bir haberde. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allahu ve ni'mel vekil Allah bize yeter ona güzel vekildir dedi. Peygamber Aleyhisselam da onu söyledi. Şöyle ki kendisine insanlar size karşı ordular hazırladılar. O halde onlardan korkun dedikleri zaman ki bu ayettir biliyorsunuz. Bu söz onların imanlarını arttırdı ve Allah ve ni'mel vekil dediler ayetini delil getirerek İbn Abbas bu sözün İbrahim Aleyhisselam'ın söylediği ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ashabının da söylediği bir söz olduğunu ne yapıyor? Bize beyan ediyor. Bukhari Müslüm rivayet etmişler. Yine i̇bn Abbas'tan gelen bir diğer rivayette de İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman onun sözü, son sözü Allah bana yeter. O ne güzel, vekildir. Oldu. Başka bir rivayette de ne yapılmış? Kendisinden rivayet edilmiş. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Allah Resulü Aleyhisselam evinden çıkarken ne diyordu? Bismillah. Tevekkal. Allah, Değil mi? Hepiniz zaten bu duayı evden çıkarken yapıyorsunuz. Sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, yani daraletten, daralete düşmekten, düşürülmekten, zulümden, zulme uğramaktan ne yaparım? Sana sığınırım diyerek e bu Davud ve Tirmiz'in rivayet ettiği bu hadisi evlerinizden çıkarken inşallah hepiniz yapıyorsunuz. Bunu bilmeyen Müslümanlara tavsiyemiz Kısır ı Müslim'de. Bu dua var. Kaynaklarıyla birlikte Evden çıkarken inşallah bu duayı yaparsak Allah Azze ve Celle'nin de yardımıyla dışarıda bize bir şey ne yapmaz? isabet etmez. Keza eve girerken de Allah Resulü Aleyhisselam yaptığı dualar ve zikirler mevcuttur. Bunu da yaparsak evimiz şeytanın veya onun destekçilerinin, iblislerin ne olur? Şehrinden inşallah korunmuş olur. Yani tevekkül, dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselam daha henüz evinden çıkarken dış dünyayla bağlantısı olan kapının ilk adımında Hemen neyi zikretmiştir? Bismillah, tevekkaltu alallah diyerek Allah'a tevekkül etmenin önemini bize zikretmiştir. Çünkü dışarıda kendisini neyin beklediği meçhuldür. Kendisi için meçhul olan meselelerde bizim evden çıkarken ki düşüncemiz gibi hemen şuraya gideyim, şunu şöyle yapayım, şunu şuradan alayım, buraya vereyim, bunu buradan alayım, buraya vereyim değil. Çıkarken önce Allah'a tevekkül etmiş. Yani ben Allah'a tevekkül ettim sapmaktan, saptırılmaktan, kaymaktan, kaydırılmaktan. Zulümden, zulmü uğramaktan, saygısızlıktan ve saygısızlık edilmesinden bana Allah'a sığındım diyerek ne yapmıştır? Dışarıdaki işlerini çekip çevirmeyi Allah Azze ve Celle'ye vermiştir. Kendisi dışarı çıkıp belki pazarda alışveriş yapmış, yani belki çarşıda bir mal satmış, belki ne bileyim bir sefere çıkmış, düşman üzerine sefere çıkmış, dışarı çıktığında birçok amel etmiş. Fakat daha dışarı çıkmadan yani o ameli yapmaya dahi karar vermeden Kendisi önce ne yapmış? Önce Allah'a tevekkül edip Allah'ın kendisini kerih olan işleri yapmaktan ve kendisine yapılmasından koruması yönünde dua ederek evinden dışarıya çıkmıştır. İşte bu da inşallah bizim hayatımıza geçirmemiz gereken tevekkülü hayatımızda yaşamamız gereken noktalardan birisidir. Benim söylemek istediklerim tevekkül konusunda bu kadar. İnşallah sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz.